Bir Ramazan pideleri daha başlıyor. Başlıyor Ramazan pideleri. Hoş geldiniz Ramazan özel programımıza. Kara <gülüyor> Karagöz'üm bu Ramazan pideleri ismini nereden buldun sen yahu? Ben bir türlü ısınamadım bu adı. Efendim Ramazan pideleri Ramazan ayı boyunca programımızın özel adı. Ramazan pideleri. Ben sade pide, sen yumurtalı pide. Kara Karagöz, sen emin misin buna? Eminim birader eminim, hem yayın yönetmenimiz ne dedi? Ne dedi? Programımızda Ramazan'la alakalı konuşun dedi. Evet, dedi ama programımızın ismini Ramazan pideleri yapın demedi. Her şey isimle başlar efendim. İlk önce isim değişecek, isim olarak da aklıma Ramazan pideleri geldi. Bak beğenmedinse Ramazan'la alakalı başka bir ikili ismi bulayım sana. Ramazan'la alakalı ikili. Mesela? Mesela zeytinle hurma. O ne? İftariyelik. Programın adı ya. Zeytinle hurmayı çok severim ama program ismi olarak pek tutmadım bunu. E, o zaman e, ha Ramazan davulu ile Ramazan tokmağı. Olmaz efendim. O ne saçma isim öyle? Öyleyse fitre ile zekat. Saçmalama efendim. Ne alakası? O zaman tulumba ile güllaç. Tatlı program mı yapacağız Ramazan'da? Yok yok güzel değil. Ha, öyleyse imsakla imsakiye. Ben imsak, sen de imsakiye. <gülüyor> İyice saçmaladın yahu Karagöz. Efendim senin bulduğun isim gayet güzel. Biz Ramazan pideleri olarak kalalım. Haa bak sonunda sen de beğendin ismi. <gülüyor> Kötünün iyisi baksana öyle isimler buldun ki yoksa ismimiz Ramazan paketleri filan kalacaktı. E o da fena değilmiş Ramazan paket. Yok yok, yok yok yok böyle kalsın. Karagöz'üm yayın yönetmenimiz Ramazan'la alakalı konuşmamızı istedi dedin. Doğru söyledin Ramazan'la alakalı konuşmamız lazım şimdi. E, konuşalım efendim. Buyur başla. Şimdi başlarım sana. Bana değil efendim konuşmaya başla. Aaa neydi konu? ...Ramazan faydaları. Ha, tamam. Ee, Ramazan iyidir, e, güzeldir. Ee, sonracıma Ramazan e, 11 ayın e, sultanıdır tabii. Evet, doğru. Ee, sonracıma Ramazan'da e, herkes... ...yani Ramazan ayında herkes neşe içinde olur. Değil mi efendim, değil mi? Oruç maddi olarak bedenden kısarken... ...manevi olarak ruhu güçlendirir. Doğru, güçlendirir. Sonra Ramazan'da... E, ...Ramazan'da... Evet Ramazan'da. Başka nedir Ramazan'ın faydaları yahu acı Ah Karagöz'üm ah hiç hazırlanmamışsın programımıza. Ya hazırlandım efendim. Hazırlanmaz olur muyum hiç? Ramazan ayının diğer faydalarına gelince onlar da şöyle. Ramazan'da iki öğün yemek yenildiği için Ramazan ayı büyük tasarruf ayıdır. Böylece tasarruf sağlanır. ...hiç bu açıdan düşünmemiştim. Aa bak, bir de Ramazan ayının bir faydası da... ...mesela Ramazan on bir ayın sultanı olduğu için... E, ...o ayda ev sahipleri e, yani kira almazlar Ramazan ayında. Allah Allah Allah Allah Karagözüm, bu nereden çıktı şimdi? Boşver nereden çıktığını ama iyi çıktı ha. Sonra Ramazan ayında marketlerde iki alana üç bedava olur. Yok öyle bir şey Karagöz'ün. Yok ama olmaması için bir neden de yok. Ayrıca Ramazan ayında lokantalar ücretsizdir. Misafir kabul etme ayı olduğu için istediğin otele gidip kalabilirsin. Ramazan ayında sadece davulcular bahşiş almaz, herkes bahşiş alır. Ne bahşişi Karagöz? Ramazan bahşişi, hacivatı el ilanı bastırırsın. Bu mahallenin bahşişini ben topluyorum dersin. Kapı kapı gezer, bahşişi toplarsın. Yahu Karagöz, koş. Hoca Ramazan ayını da kendi çıkarlarına alet ettin ya. Pes doğrusu. Yani bunlar Ramazan'ın faydası değil mi birader? Değil efendim değil. Neyse bir sonraki programımızda ben anlatayım Ramazan'ın faydalarını. E anlat bakayım öyleyse. Sevgili dinleyicilerimiz bugünlük programımız burada bitti. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Affola! <gülüyor>